Müzik Endüstrisi Ne Haber? Okay. Müzik Endüstrisinin her alandaki dinamikleri. Hazırlayan ve sunan Merve Ergülek. Merhabalar, 6 Şubat'ta yaşadığımız deprem felaketinin kabusuyla yaşamaya devam ediyoruz. Bir yandan da afet bölgesine geç giden, eksik giden yardımlar için hala kızgın ve üzgünüz. Bütün bu duygular içerisinde sanırım dayanışma sayesinde ayakta kalabiliyoruz. Bir başkasının iyi olması için o gayret ve çaba insanı ayakta tutuyor. Bugün bir başkasının iyi olması için çabalayan, tecrübesini, zamanını ve enerjisini bu işe veren iki değerli konuğum benimle beraber olacak. Dayanışmalarının içerisinde nasıl yer alabileceğimizle ilgili bilgi edinmek istiyorum. Sorularımı onlara yönlendireceğim. Konuklarım Özlemeci İstanbul Kültür Sanat Vakfı Kültür Politikaları Çalışma Direktörü, Mert Fırat, oyuncu, ihtiyaç haritası ve Dastas'ın kurucusu ikisine de hoş geldin demek isterim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Mert müsaade ederse ilk sorumu Özlem'eceye sormak istiyorum. Ee, müsaadesiyle de Özlem diye de hitap etmek istiyorum. Kendisi bir yandan arkadaşım. O yüzden de hani radyo programı diye hanımlı ve beyli konuşmak istemiyorum samimiyetimizden. Ee, bu deprem zamanında tabii bir sürü destekler ve dayanışmalar, bütün bu programları ve destekleri görüyoruz. Ee, İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın bütün bu desteklerden ayrışan Müzik endüstrisinde çalışan insanlar için özel bir programı, bir projesi var. Bunu senden dinlemek çok isterim. Bizi bilgilendirirsen harika olur Özlemciğim. Tabii zevk de Merve. Çok teşekkürler bize değer verdiğin için. Yani evet çok zor günlerden geçiyoruz. Senin de dediğin gibi ancak yardımlaşmayla, dayanışmayla bunun içinden çıkacağız. Sonuçta daha iyi bir gelecek için yapabileceğimiz çok şey var. Biz burada üçümüz kültür profesyoneli olarak konuşuyoruz. Ve yani geleceğe dair hayalleri, umudu, yeşertmeyi de bir sorumluluk olarak hep birlikte görüyoruz. Bunu çok iyi biliyorum. Kültür sanatın her koşulda devam edebilmesi için ne yapabileceğimizi önce sahada çalışan e, sivil toplum kuruluşlarıyla tartıştık Bolca. Sevgili Mert'in ihtiyaç haritasıyla başlattığı girişime önce Salon İKSV'yi ihtiyaç haritasına destek olacak şekilde konumlandırarak e, katkıda bulunmaya çalıştık. Onlar ne yaptıysa biz de hemen peşine takıldık. Bir müzik için yani daha doğrusu bir salon İKSV'yi, müzik salonunu böyle bir şey için, insani yardım için dönüştürdük. Sonra baktık ki sahadaki herkes, diğer kültür kurumları da aslında aynı şeyi yapıyorlar. Bu çok büyük bir güç. Bundan sonra tabii biraz daha orta ve uzun vadeli işlere bakmaya başladık. Yani ne yapabileceğimize, bize nasıl bir sorumluluk düştüğüne. Ve deprem bölgesindeki 11 ilde ikamet eden veya o ilden, illerden taşınmak zorunda kalan, Enstrümanını kaybeden öğrencilere ve e, eğitmenlerine yönelik bir program geliştirmeye karar verdik. Bunun da adına Enstrüman Destek Fonu dedik. E, 2023 bütçesinden ayırdığımız bütün etkinliklerinden ayırdığımız kaynakla Enstrüman Destek Fonu diye bir program yarattık. E, müzik öğrencilerine ve eğitmenlerine enstrüman temin etmeye çalışıyoruz bu fonla beraber. Ee, güzel Sanatlar Liselerinde ya da konservatuarda okuyan öğrenciler ve eğitmenler hedefimizde basit bir sistem kurduk. Başvurular üzerinden değerlendirme yapıyoruz. Onların talepleri üzerinden onlara uygun enstrümanları seçiyoruz. Ulaştırıyoruz ve hayal ediyoruz ki işte yani müzik eğitimlerine devam edebilsinler. Malum yani dikkati toplama, duyguları kontrol etme, kaygıyı azaltma gibi birçok işlevi var müziğin. Nefes gibi kulağımızdan giriyor, beynimizin içinde dolaşıyor, vücudumuza bir sürü başka duyguya vesile oluyor. Yani sonuçta bu bölgede bundan etkilenmiş, bu felaketten etkilenmiş öğrencilerin ve eğitmenlerinin hayatlarına devam edebilmesi için o enstrümanla kurdukları ilişkiyi devam ettirmeleri çok önemli. Basit bir destek belki ama onların hayatında umarız küçücük de olsa bir katkıda bulunacak bir iş. Böyle ana hatlarıyla böyle bahsedebilirim aslında Merve. Hiç basit değil ya. Kocaman bir şey yapıyorsunuz. Yani enstrümanıyla birlikte hayatını süren insanlar için çok çok kıymetli bir şey yapıyorsunuz. Ee, nereden başvuru yapabiliyorlar? Web sitesi üzerinden mi? Bu başvurular nereden gerçekleşiyor? Evet, İKSV'nin web sitesi üzerinden başvurulabilir. Enstrüman destek fonu diye aradıklarında web sitemizde bütün başvuru koşulları var. E, i̇ki dönemli bir değerlendirme süreci var. Şu anda devam ediyor ilk dönem. E, hiç komik olmayan bir sistem var. Hatta yine web sitemiz üzerinde sıkça sorulan sorularda ayrıntılı sorular ve cevapları da yer alıyor. Bir son şeyi var mı son başvuru süresi gibi? Bir zamana kadar şeyi var mı acaba? E, şöyle iki dönem demiştik. 1 Mart 10 Nisan arasında e, başvurular 17 Nisan'dan itibaren değerlendiriliyor. Ve 30 Mayıs'a kadar yapılacak başvurular da 5 Haziran'dan itibaren değerlendirilecek. Yani e, ama biraz daha belki esnek de olabilir. Bunlara takılmamakta fayda var. Şu anda kurduğumuz sistem böyle. E, çokça destek aldık. Bunu e, biz destek aldıkça belki de süresi uzar. Belki şartlar değişir. Elimizden gelen bütün esnekliği göstermeye çalışacağız. Şahane. Ben böyle şimdi detay soruyorum. Nereden başvurabilir? zaman diye böyle kimse kaçırmasın ya da duyan biri olursa ne yapabilirim diye o yüzden bir detayları sordum. Çok teşekkür ederim bilgi için. Ne demek rica ederim. Hızlıca bir de e, Mert'e aslında yine aynı soruyu sormak istiyorum. Mert'in birden fazla şapkası var. Bu e, 6 Şubat'taki depremden sonra aslında ihtiyaç haritasının da kurucusu olması sebebiyle de e, sahada gördüğümüz biriydi. Ve e, bütün o yaptıkları tabii bir kenara. Bunun için böyle koca bir zaman gerekli herhalde. Orada neler yaptığıyla ilgili, ihtiyaç haritası ile ilgili ama ben daha dar bir pencereden soruyor olacağım. E, bütün bu afet olduktan sonra tabii şey dayanışma konserleri, destekler olduğunu görüyorum. En kapsamlı konsere e, sanırım ev sahipliği yapacaklar. Zorlu, Dastas ve ihtiyaç haritasının işbirliğinde 30 Mart'ta bir konser olacağını görüyorum Bu konuda biraz daha detaylı bilgi almak istiyorum ama sözü de sözü daha merte vermeden öncelikle baş sağlığı diliyorum deprem bölgesinde e, hayatını kaybeden akrabaları vardı hem sahada uzun bir süre orada kalarak e, yeterince yıpranmış e, ve üzgün haliyle bu programda bunları sormak olmak soruyor olmaktan da böyle biraz çekiniyorum ama yine de sesini duymak, ve bütün o gücüyle hala bu destekler için çabalıyor olmasına da böyle ne diyeyim e, insan olmak adına böyle çok heyecanla takip ediyorum kendisini. Hem de minnettarım insan olarak. O yüzden de bu dayanışma konseri için e, sorumu sormak ve tekrar baştağılığı dilemek isterim Mert'ciğim. Çok çok teşekkür ederim. Ee, Özlem'e de tekrar merhaba. Ee, gerçekten İKS ve her zaman zaten önce olacak. Böyle çığır işler yapıyor. Burada da bir çocuğa böyle bir hayal hediye etmek ya da enstrümanını kaybetmiş bir sanatçıya yeniden e, aslında bir e, başlangıç noktası vermek e, o kadar değerli ki. Yani kim bilir e, ne gibi değişimler, ne gibi yeni sanatçıları on bölgede e, kazanacağız ve kim bilir e, hangisiyle e, bir İKSV festivalinde karşılaşacağız ya da dinleyeceğiz. Ee, dolayısıyla çok küçük detaylar gibi görünse çok büyük etkiler yaratıyor. Zaten bizim yaptığımız işte etki yaratmak. Ee, böyle hani ölçülebilen etkiler var, ölçülemeyen etkiler var. Bizimki istenirse ölçülüyor. Ee, dolayısıyla istenirse ölçülecek, yani bir yandan da ölçülemeyecek etkisi çok büyük işler için. Gerçekten hem, yani de tüm İKSV'ye ee, çok çok teşekkürler, harika. Bunu da böyle belirtmeden içimde kalırdı yoksa. <gülüyor> çok, çok teşekkür ederiz Mert, harikasın. <gülüyor> Ve yani başından beri de e, yine İKSV sağ olsun bizi hiç orada yalnız bırakmadı. E, yani e, işte hem İKSV salonu açtı hem biz de asla sürekli e, bu tarafta depoları beslemek için e, faaliyet yürütürken hem e, şeyde Antakya'da, Adıyaman'da, Maraş'tan birçok noktada aslında depolarımızı sürdürürken hep içine böyle e, niteikli malzemeleri Oradaki insanların işini kolaylaştıracak, işini kolaylaştıracak materyalleri sahaya gönderdi. Çok çok teşekkürler yine. Konser de işte aslında bu farkındalığı sürdürmek adına yapılan bir şey. Çünkü maalesef e, dünyada da öyle, Türkiye'de öyle. Hani yaşadığımız en büyük trajedinin ömrü 21 gün sürüyor. 21 gün sonra e, biraz hafifliyor. Yani bu e, şeyde de öyle. Yaz dönemi de öyledir yani bir şekilde insanın zaten böyle bir süreçte hayatta kalanların böyle süreçlerle baş edebilmesi için zaten bu bir yandan da normal süreçler baktınız işte bizim hep kültürümüzde vardır yedi sı 21'i işte 40'ı falan diye onların hiçbiri tesadüf tarihler değil bence bir şey planlamak ve bir şey doğru adım atmak bağlamında da bunlar tesadüf tarihler değil bir kere insanların o tarafta. Ee, böyle yakınlarını kaybetmiş insanları sahada bizlerle birlikte çalışırken gördük. Ee, aslında onların aynı benim gibi. Ee, dolayısıyla aslında onların o iyileşme biçimi, e, hayatta kalma biçimi, bir şekilde kendilerini iyi hissetme, iyi olma biçimleri bir başka haliyle aslında yaşadıkları. Ee, bizim için konserde işte tam o tarafta böyle bu iyi olma biçimini, halini e, uzak tarihlere de koyarak aslında bu farkındalığı yaratmak Bizim sosyal medyada işte böyle mecralarda sizlerin sayesinde her gün çıkıp anlattığımız şeyler aslında bu farkındalığı bu bilinci. E, onun ötesinde e, popüler demek istemiyorum ama en azından göz önünde tutacağımız bir yerde var edebilmek e, çünkü gerçekten e, tahmin edilecek kadar e, yani tahmin edilemeyecek kadar büyük bir ölçekten bahsediyoruz orada yaşanan ihtiyacın afetin büyüklüğünden. Ekranlardan mutlaka insanlar görüyor, haberdar oluyorlar, birçok şey okuyorlar, sosyal medyadan görüyorlar falan ama hani bir sahaya gidip bir ölçek gördüğünüzde e, maalesef çok büyük. Bu anlamda öğrenciler de çok zarar görüyorlar. Biliyorsunuz özellikle üniversite öğrencileri hali hazırda böyle uzaktan eğitime geçildi e, ve burada böyle hali hazırda e, birçok kent e, işte göç aldığı, birçok şehir göç aldığı ee, mevcut depremden zarar görmüş şehirlerdeki işte aslında nüfuslar %10'a indi. Şehirlerin mevcut nüfuslarının %10'la %7'sine %5'ine kadar inen şehirler var. Ee, Hatay gibi böyle büyük bir e, alanda 2 milyon nüfusta 140 bin e, gibi bir rakama 120 bin gibi rakamlara indi. E, oradaki şu anda barınan insan sayısı. Dolayısıyla öğrenciler çok öncelikli, burada mağdur olanlar çünkü bir gelir e, modelleri de olmadığı için hayatta ve ayakta durmakla ilgili. Biz ilk onları hedefledik ve her bir biletin bir öğrenciye katkı olarak e, gittiği 2200 koltuğu var e, Zorlu PSM'nin. Belki de yani bilmeyen insanlar olabilir. O 2200 koltuğun her birine bir öğrencinin tek seferde alacağı burs e, bedeliyle bir bilet aslında koymuş olduk. Dolayısıyla hani bursu da oradan sağlayacağımız bir modele gittik. Aynı zamanda maalesef yine depremden çok zarar görmüş ampute gençlerimiz ve çocuklarımız var. Binin üzerinde. Yine Robotel diye bir dernek bir oluşum var. Bir girişim, sosyal girişim aynı zamanda var. Onlarla birlikte bir işbirliğiyle birliğiyle bu topluluğun maalesef böyle yüzde onuna ancak katkı sağlayabileceğimiz ve 18 yaşını bitirene kadar da bu katkıyı sürdürebileceğimiz bir model geliştirdik. Dolayısıyla 100 çocuğumuza orada da 100 e, genç kardeşimize de orada e, aslında ampute durumlarını giderebilecek e, materyali de aslında sağlamış olacağız bu konser aracılığıyla. E, tabii şey yani hani konserin içinde destek biletleri var. Konsere gelemeseniz de e, izleyebileceğiniz bir modelimiz de var çünkü. Netdey'den e, canlı yayın olacak. 24 milyon kişinin aslında üye olduğu bir platform nette. E, çok da büyük bir platform. Orada da hani YouTube kanalından canlı yayınımız olacak. Twitch'ten, e, çeşitli sosyal medya kanallarından, Twitter'dan, birçok mecradan aslında konseri insanlar izleyebiliyor olacaklar. E, burada erişimle ilgili zaten ilk günden beri işte daha önce yaptığımız festivaller gibi, pandemi dönemindeki FestiGadr gibi yine İKSV ile birlikte, Orada böyle birlikte yapmıştık Together zaman hem sanat kurumlarına e, böyle kiralarına e, giderlerine katkı sağlamak için burada da aynı modelle herkese açık yine herkesin e, dinleyebileceği, katılım gösterebileceği ama salonda olmanın bir öğrencinin bursuyla ölçüldüğü bir bilet şeyimiz var, fiyatımız var yani o bir yandan da dediğim gibi yani destek verilebilecek başka katkı unsurları da var. Emeğinize sağlık. Umarım e, hedeflediğinizden daha fazla destek gelir ve tahmin ettiğiniz gibi bütün e, gençlere ve çocuklara ulaşma şansınız olur. 30 Mart'ta ya sahnedeyiz ya da online olarak takip ediyor olacağız o zaman. Evet, aynen. 30 Mart'ta zorludayız. Aynen, dediğin gibi. Ya da online olarak takip edeceğiz. Bir İKSV'nin bir başka organizasyonu ya da e, bir projesinin daha olduğunu görüyorum. Bu da ortaklaşa. Lansmanı bu hafta yapılmıştı diye hatırlıyorum. Ee, onunla ilgili de Özlem'den ufak bir bilgi alırsak güzel olur. Ee, en azından nasıl bir projeler, nasıl başvurular, kimler projeden faydalanabilir? Hem sonucundan hem de başlangıcından onunla da ilgili bilgi alırsak sevinirim. Çok teşekkürler Merve. Evet, e, Ortaklaşa bir kültür, diyalog ve destek programı. İsmine Ortaklaşa dedik. Çünkü belediyelerle sivil toplum kuruluşlarını ortaklaştıracak ve onları yerel kültür politikaları, yerelde yeni bir kültür sanat dünyası yaratmak üzere birlikte çalıştıracak bir proje tasarladık. Arpa Birliği desteğiyle hayata geçirdik bunu. Biz bu proje üzerinde bir buçuk yıldır çalışıyorduk. Ocak ayında resmen başladı. Ama Şubat ayında bu felaketle gözlerini açtı aslında proje. Ee, bir yandan hani bu projenin içinde neler yapabileceğimize bakarken bir yandan da aslında sahada bu hayalini kurduğumuz dayanışmanın en çarpıcı örneklerini yaşadık hep beraber. Sevgili Martin ihtiyaç haritası ve daha birçok sivil toplum kuruluşu zaten e, kültür dünyası sahada ne yapabileceğini gösterdi. Bu arada kentler birbiriyle dayanışmaya başladı. Dayanışan kentlerde yeniden e, bir hayat kurulurken sanat dünyasına, kültür profesyonellerine her zamankinden çok ihtiyaç olacak. Bu projeyle de e, tam olarak bizim adına kültür profesyoneli dediğimiz kültür sanat dünyasının yerel yönetimde veya sivil toplumda farklı yerlerinde çalışan e, insanları, sanatçıları bir araya getirmek istiyoruz. Bunun içinde bir e, diyalog programı var, bir öğrenme programı var ve çok kapsamlı bir hibe programı var. E, desteği sivil toplum kuruluşlarına vereceğiz ama yanlarına bir belediye ortaklığı almaları şartını koşuyoruz. Ee, Nisan ayının sonlarına doğru bir hibe çağrısı açacağız ee, web sitemizden ve sosyal medya kanallarından takip edebilir ilgilenen herkes. Ee, yerelde işbirliğini ve dayanışmayı öne çıkarmak gibi bir derdimiz var. Proje 3 yıllık çok kapsamlı Marmara Belediyeler Birliği iştirakçımız ee, ve özellikle deprem bölgesine yönelik veya deprem bölgesinde faaliyet gösteren kurumların faydalanmasını çok önemsiyoruz. Çünkü şu anda ihtiyaç var buna. Ee, bölgedeki sivil toplum kuruluşlarıyla ülke genelindeki diğer belediyelerin bir araya gelmesi, birlikte üretmeleri, oradaki çocuklara, gençlere, depremzedelere veya bölgede zarar görmüş kültür kurumlarına yönelik hayaller kurmaları çok önemli. Ee, bir de yanımızda işbirliği yaptığımız UNIC diye Avrupa Birliği içindeki bütün kültür enstitülerinin bir arada olduğu bir ağ var. Yani burada kurulan ağların, bağların, ve yeni projelerin bu proje bittikten sonra da devam etmesini istiyoruz. Yani ülke geneline yönelik bir e, proje bu. Üç yıl boyunca bizim destek verdiğimiz projeler bizim desteğimiz sonrasında da yaşasın istiyoruz. Yedi odak şehir seçtik. Bu odak şehirlerde yuvarlak masa toplantıları, arama konferansları yapılacak. Birlikte tartışacaklar. Birbirinden öğrenecek bu alanda çalışanlar. Ve buradan çıkacak olan hem fotoğrafın... Hem de bu birlikte öğrenme sürecinin geleceğe dair çok tohum atacağına inanıyoruz. Şimdi tam da işte dayanışmaya, birlikte üretmeye, birlikte düşünmeye ihtiyaç duyduğumuz zamanlarda. Çok teşekkür ederim. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Bu zor zamanlarda bu yaptığınız çalışmalarla gerçekten yine insan çok umutlanıyor güzele dair şeyler sonuçlanacak diye. En son pandemi döneminde İKAN Seven'in ve ihtiyaç haritasının yan yana birlikteliğini görmüştük. Yine güzel işler olmuştu. O zor zamanlarda bile yine el ele tutuşmanın, dayanışmanın gücünü görmüştük. Umarım bundan sonraki görüşmemizde zor zamanlarda değil de güzel zamanlarda neler yapılabilir diye daha böyle seslerimiz coşkuyla ve daha güzel şeylerden bahsediyor oluruz umarım. Bunlar da yeterince güzel ama keşke zor zamanlarda ve bunları yaşamıyor olsaydık. Çok teşekkür ediyorum ikinize de programa katıldığınız için. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz sevgili Merve ve Mert'le bir arada olduğumuz için hakikaten ben de çok mutluyum. Yani bizim kağıt üstünde teorisini yaptığımız sanatın iyileştirmesine, sağaltmasına dair üzerine konuştuğumuz her şeyi gerçek kıldığı, görünür kıldığı, sanatçı olarak, bir oyuncu olarak varlığıyla bize bunu tekrar hatırlattığı için hakikaten onun aslında bütün ekibine de tekrar teşekkürler. İstanbul'la ben de gerçekten e, böyle birbirimizi övmek için buluşmuşuz gibi zannetmeyin. <gülüyor> <gülüyor> ben de gerçekten böyle her zaman ilham aldığım, her zaman görüşlerinden, fikirlerinden, yaptıklarından heyecanlandığım özleme ve tüm ekibe, tüm İKSV'ye, bizlere önce olan, yol açan, ilham olan e, ve her zaman yanımızda olan halleriyle ne diyeyim çok teşekkür ederim. <gülüyor> Görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşçakalın.